Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Kazazedeler Yazan Can Girgin Koç, Dramatürk Bilge Bölükbaşı. Yöneten Rüştü Asyalı, Yapımcı Ersan Edinç, Efektör Ömer Atilla Ulaş. Önüyen sanatçılar Cem Mehmet Hatay yeşim berin ötenel Feride Ayça önal Hasan Volkan Ünal asker Şemsettin zırklı Uyuyor musun? Hayır Karanlıkta yüzünü seçemiyorum Bazen bir kurt adam gibi görünüyorsun Düş gücüne diyecek yok Sen uyumuyor muydun? Düşünüyordum Ne düşünüyordu? Seni Cem İkimizi Eyvallah Seni galiba anlıyorum diye düşünüyordum Allah Allah Kafanı bir yere çarpmadın ya Olabilir Her yanım ezik büzük Ama bu akşam yıllardır olmadığım kadar dingin ve huzurlu hissediyorum kendimi Sataşmalarımla bulanmayacak kadar da berrak Sohbete bak gece yarısı Gelin balıklar, ahtapotlar, topların çevremize cemle yeşim sohbet ediyor. Hem de bu korkunç günün gecesi kaçırmayın. Saçmalamacem. Ne bağırıyorsun? Denizin ortasında kimseler duymaz. Merak etme. Balıklar insanca bilmez. Bendeki kafa değil mi? Sence kafam mı? Öf, pişman oldum ağzımı açtığıma. Ne güzel. Ne anladın peki? Hı? Neler düşünmüyordun? Hiç. Hiçbir şey. Evliliğimizi düşünüyordum. Dırdır ve cebelleşmeyle geçen bütün o yılları. Evleninceye kadar nasıl da iyiydik koysa Aşık olmuşum gibi gelmişti. Hatalarından yaşamı öğreniyor insanoğlu. Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Yok. Hatırlaması olur muyum? Ee, mecliste güven oylaması vardı. Beşiktaş Yeşildir'e 7-0 gelmişti. Hava parçalı bulutsuz sıcaklık gölgede 83 derece. Ağustos'un 33'üydü galiba. <gülüyor> Espri yaptığını mı sanıyorsun? <gülüyor> He öyle bir gün mü vardı Allah aşkına? Aynı mahalle dedik ya seninle çocukluğumuzdan beri. Sen benden iki yaş büyüttün. Abiydin. Hiçbir zaman doğru dürüst tanışmamıştık. Yıllar sonra bir arkadaş toplantısında tamam, tamam tamam hatırlıyorum Bazen çapkın çapkın süzüyordum hmm. Yakalıyordum bakışlarını Ne zaman Yakalıyordum da da kıpkırmızı oluyordum Yak <gülüyor> Güzel miydim o zamanlar Yoksa herkese öyle bakar mıydı Güzeldi Artık değil miyim yani ha? Belinin ağrısı geçti galiba <gülüyor> Samur. Ya evlendiğimiz günü hatırlıyor musun? Ama hatırlamaz olur muyum? Her şeyi tersine döndüren büyük gün. Aman aman demiştim kiminle evlenmişim ben böyle. Aa Cem, şu yaptığına bak. E, ne yaptım Yaşımcığım? E, gelinliğime bastım, gelinliğime. Affedersin, affedersin. Affedemen. Bastığı yerin farkında değil misin? Bak sana ne hale geldi güzelim gelinlik. E ne olacak canım temizlerim şimdi. Dur bir dakika dur. Bırak bırak, dur bir dakika, bırak. bırak. Dur. kalk oradan. Rezil ettin beni el aleme. Gelinliğime basmıştım. Düğünümde nerede duracağını bilmeyen bir kocam olduğu için derbat halde istekmiştim kendimi. Ha? Ne iyi yapmışım. Şimdiki aklım olsa seni gelinliğiyle birlikte bir kömür kamyonuna atardım. Gelinliğin yeni evlenen bir genç kız için ne demek olduğunu ne bilirsin ki sen? Hiç gelinliğim olmadı. Üstelik kız da olmadı. Olsaydın da olamazdın zaten. Olamadı mı? Hiç. Takma kafana. Ya, olmadı şimdi. Uyku girmez gözüme. Düşünür dururum Yeşim acaba ne demek istedi diye. Sözlerindeki gizli derin anlamlar üzerinde düşünmeye pek meraklıyımdır zaten. Böyle bomboş lakırdılar için üşenmeden nefes tüketmene şaşıyorum doğrusu. Aferin devam et. Bu evlilik sürerse daha çok şaşacaksın. Sürmez Çok sürmez Sen hiç merak etme Aslında Haklısın biliyor musun Dönüp geçmişe bakınca Aklı almıyor insanı Böylesine anlaşamayan iki insan Nasıl oldu da bunca yıl birlikte kalabildi diye Hayatın sırlarından biri olmalı bu Ama sen zaten yanında Kim var kim yok farkında bilsin ki Aklın fikrin işinde Mal alıyor, mal satıyorsun. Hepsi bu. He, anlamıyorum. O hayatta öylesini anlamda ne buluyorsun? Anlasaydın şaşardım zaten. Şaşkınlıktan gözlerimi öyle açardım ki kirpiklerim sırtıma bile değebilirdi. <gülüyor> ne komik. O anlamsız saydığın mesleğin geliriyle yaşıyorsun. Bilmem hatırlatmama gerek var mı? Ha, olmaz olur mu? Hatırlatmaya devam etsen Her gece papağan gibi kafama kakarak kireler durursun. Birinci altıma de kazındı artık şeytan diyor ki bu suratına parasını çek git. Nerede o günler? Ama öyle tıpış tıpış gideceğimi de sanma sakın. Söke söke alırım hakkımı. Of, hep aynı terane, hep aynı sözler, aynı gözdağı. Bir gün de ağzına şöyle anlamlı olumlu bir şeyler çıksa. Hiç umutlanma. İnsanın sözü karşısındakinin anladığı kadardır. Ben ne söylersem söyleyeyim sen hep budala kalacaksın. <gülüyor> o acayip geceyi hatırlattı şu budala sözü bana. Hangisini? Bir dolu İsviçre çikolatası getirmiştim ya sana Almanya'dan. Ne karüstü. Bu da ne böyle? İsviçre çikolatası. Tam 16 paket. Ee, i̇yi ama... Ee, bir hediye mi yoksa bu? Abi, kargoda üstüne bir şeyler konmuş herhalde. Ezilmiş. Eh. E, Hava da sıcaktı biraz. Yanamıyorum. Yanına almadın da kargoya mı verdin? Ee, yanıma nasıl alayım kocaman kutu? Ay putala. Ne zaman büyüyeceksin sen? Başlama yine. Hediye almışım. Düşünmüşüm seni. Sense kalkmış ah, bana. Ah beyefendi. Düşünmüş beni. Ay hediyesine de bakın. Ne güzel. Neyse neyse ben çıkıyorum. Şurada sağlam bir tane kalmış galiba. Ne budalaydın gerçekten. Hala da öylesin ya. Doğru. Aksi halde seninle evlenir miydim? Şu dilinle sen dünyanın en mükemmel insanını bile yolundan çıkarabilirsin. İnsanın eline ayağına dolaştıran bir elektrik yayıyorsun çevrime. O şu şöyle diye Allah bullak ediyorsun kapımı. Neyse ki bir çocuğumuz olmadı. Yoksa kendine güvensiz, beceriksiz biri olup çıkacaktı. Tabii olurdu. Çocuk yetiştirmeyi de beceremezdin sen. Neyi doğru dürüst becerdin ki? Hmm. Son iki yılın en yüksek büyüme hızına sahip firması benimki Aa o doğru Kendi dünyanda nasıl oluyorsa hayattasın Soyutlanmış bir bölge olduğu için Senin dünyanın bana yansıdığı da olmuyor hiç Parayı saymazsak tabi Harcayacak paran yoksa sen nesin Yat bile alındı da beğendiremedik kendimizi hanımefendiyi Efendim Ben nasıl mutlu olduğumu çok iyi hatırlıyorum Oldun olmasın herhalde Tabi beni değil Yatı kucaklıyordu. Nerede kaldı bu adamlar? Ben nereden bileyim bekliyoruz işte. Bağırma. Şu gece yarısı kavgalana başlamayalım. Ya. Ne yapayım uykuda bile rahat vermiyorsun. Ne bana ne kendine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne var? Hı? Ne var yine ne istiyorsun? Ne mi istiyorum hiçbir şey. Niye uyandırıyorsun beni? Uyandırmadım rüya görüyor olmalısın. Diyelim bir bardak su istedim Kalkıp getirecek mi sanki Ay, Su mu? Ay, sabahın köründe kalk kendin al Su isteyen kim yahu of, Başlama yine ne bağırıyorsun Bütün mahalle uyuyor Allah Allah deli eder insanı Böyle bağıra bağıra konuşmandan nefret ediyorum Git bir sakinleştirici al da Uyumaya çalış Suyunu da içmiş olursun böylece hmm, Bir sakinleştirici bu çok iyi fikir ah Hayır kapat şu ışığı Bir yıldız kaydı. Dilek dile. Bir dilek. Şu halimizden bir an önce kurtulmayı diliyorum. Güzel. Bir tane de ben görsem bari. Bu kaza ile aslında rüyadan uyanmış gibi oldum. Hala ne diye birlikte olduğumuzu anlayamıyorum bir türlü. İlk işimiz boşanma hazırlıklarına başlamak olsun şehre dönünce. Bana mı öneriyorsun yoksa davayı sen mi açacaksın? Yani işte ikimiz de avukatlarımıza söyleyelim ve başlayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hayret. Evet. Cem ile Yeşim bir konuda anlaşabildiler nihayet. Aslında güzel günlerimiz de olmuştu. Bunca zaman boşanmayışımızın nedeni o günlerin anasının verdiği bir umuttu belki de. Hangi güzel günler? Bodrum'da kilitli kalmıştık örneğin. Sonunda kapıyı kırman gerekmişti. Ya ne de güzel bir gündü. Kilitli kalıp kapılar kırdığım günleri ben de çok severim. Bir macera gibiydi. Gerçek bir kara kocaymışız gibi hissetmiştim. Mutfağı istediğin televizyonun antenini kurarken çatıda ayağım kayınca su oluğuna asılı kalmıştım. O da senin için çok güzel bir anı olmalı. Neymiş hanımefendi mutfağı TV istiyormuş. Sen istediğin kadar yarın servis çağırırız takarlar Yeşimciğimde. Hayır illa hemen şimdi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Muz kabuğuna basıp düştüğün o geceyi hatırlıyorum da... ...o bayat espri istemeden de olsa yeniden canlandırıp... ...herkese güldürmeyi başarmıştım. Elindeki kadeğin zeytini fırlayıp Osman Bey'in gözüne isabet etmişti. Vilda'nın bir bahçe partisindeydi galiba. Ne güzel günler gerçekten de. Demek o günler hatırına evleyeyim hala seninle. Bunları kastetmemiştim tabii. Senin de ne zaman hatırlasan beni güldüren böyle öykülerin vardır. Şu... Yangın söndürme çağızı gibi. Aman aman ne komik. <gülüyor> Bir devlet ailesiydi. Ama. Savcılık. <gülüyor> Yeşim Hanım, beklemekten sıkılmış. Yangın söndürme aletinin vanasını kurcalamaya başlamış. Farkıda bile değilim. <gülüyor> Sonunda alet köpük püskürtmeye başlayınca... ...güvenlik görevlilerinin suratlarına kadar her yer bembeyaz olmuş. Şuna bak <gülüyor> nasıl da eğleniyor. <gülüyor> ya çekici görünmeye çalışırken yere kapaklanmalar ne demeli. Ha, o da çok hoşçuk. Ne zaman? <gülüyor> Mahalledeyken... Merhaba ne haber diye seslenmiştim sana. Sense el sallayayım filan derken buzda kayıp düşmüştü sokağın ortasında. <gülüyor> Hem de burun üstü. <gülüyor> Filandeki bütün domatesler yokuş aşağı yukarılamıyor başlamıyor. <gülüyor> Hızır yardım ediyor dönüp <gülüyor> içinden eğleniyordun demek. Çok hoştu ama. Ay, ne safmışım ya. Senin önünde <gülüyor> düştüm diye utanmıştım. <gülüyor> Biraz kafa olsaydı da görebilseydim <gülüyor> iç yüzünü. Hiç yüz vermeseydim sana keşke. Belki şöyle az paralı ama şair ruhlu biri çıkardı karşıma. Seninle evlenen şair yazma gücünü yitirirdi. İlham Perisi senin elektriğinin etkisinde kalmamak için yanına bile uğramazdı. Ya da baş kaldıran bir şair olurdu. Onlar bu çeneye dayanamaz kızım. Ya sana ne diyelim? Ben de senin gibi olup çıktım sayende. Seçeneğim yoktu ki. Ya savaşacaksın ya oturacaksın. E yüzüm yüzüme baka baka kararır derler. İnsanın iç dünyası diye bir şey var. Bir de takınılan maskeler. Sen asıllarımızı hiç hesaba katmadın. Çok ender durumlar dışında bana hiçbir zaman asıl yüzünle bakmadığın gibi... ...benim asıl yüzümü de hiçbir zaman merak etmedin. Asıl yüzüm de ne demekmiş? Aslında böylesine cadı biri değilsin ama... ...alışkanlıktan mıdır nedir öyle davranıyorsun? iç karartıcı bir kısır döngü. Yaşadığın o boyut sana da çevrendekilere de zekirdir bilesin. Psikoloji kitapları da mı okumaya başladın sen yorsun? Psikoloji anlamaz böyle şeylerden. İnsan hastalıklı bir varlıktır onlara göre. Yok canım. Kas bir bilim dalını yargılıyı verdim bakıyorum güdük boyunla. şu hayata nasıl bakarsan öyle görmüş. Psikoloji okumaktansa metafizik okumayı tercih et. Aferin edelim. sana düşünür bozuntusu. Kesinebildiğince kesildi zaten ayakların yerden. Durup dururken kimim ben bu dünyada ne işim var gibi sorular sormaya başladım. Varoluşun sırlarına kafayı takmış dengesiz biri oluverdim şu son bir iki yılda. Hmm, hmm. Kim olduğumu böyle apaçık duyabilmek ne güzel. Bunca zaman boşuna düşündüm. Ben söylüyorum işte kim olduğunu. Ticaret kurdu bir deli. Hayata sorular sorup cevaplar alacağını uman bir zavallı. Alır. Cevap alır. Bakmasını bilen görür Sen ne gördün bakalım Neler yazıyor hayat kitabında Hiçbir şey Sayfalar bomboş Öyleyse görecek ne var Boş sayfalarda ne gördün Sayfanın boş olduğunu Tabi <gülüyor> Bir kitap yazıp Bu keşfini bizlere de açıklamalıydın Şöyle çok sayfalı, bütün sayfaları bomboş bir kitap. Eleştirmenler yazacak bir şey bulamazdı. <gülüyor> ne kadar satardı acaba? Böyle bir kitap var. <gülüyor> Daha neler. Almanya'da görmüştüm. Aynen dediğin gibi çok sayfalı, bütün sayfaları bomboş bir kitap. Bir adı var mıydı bari? Yoksa kapağı da mı yoktu? <gülüyor> Şık kapaklı bir defteri kitap sanmış olmayasın. Adı kitabın kitabıydı. Kitabım kitabı ha? Hmm. Hmm, hoş. Olsaydı de okusaydık şimdi. Eğlenceli olurdu. Biz zaten okuyoruz şu anda. Ne demek bu? Biz yazıyoruz Yeşim. Biz dolduruyoruz sayfalarını. Her günün bir sayfasını yazıyoruz. Güzel öyküler yazma şansına da gerilim öyküleri yazma özgürlüğüne sahip olduğumuz kadar sahibiz yani. Ama biz belirlemiyoruz ki olayları. Her şey kendiliğinden oluyor. Kendimizi biz belirliyoruz ama. Hayat boyu durmadan sinir bozucu olaylar oluyor. Öfkelendirici ya da üzücü olaylar. Hepsine burun kıvırmak elde mi? Değil belki. Ama gerilimle kavgayı sen kendin yaratıyorsun. Ben mi yaratıyorum? Sen yaratıyorsun asıl. Benim hayatım senin aptallıklarınla savaşarak geçiyor. Hmm, i̇şte bir cümle daha yazsın. Bir kez daha hayatının belirleyicisi oldun. Madem elinde, sen neden daha güzel bir şeyler yazmıyorsun? Senin dışında her şeyle uyumlu biriyim ben. Ya da öyle olmaya çalışıyorum diye Ama seninleyken ne yazık ki duygularıma hakim olamıyorum. Öfkelendiriyorsun insanı. İşte sen de böyle yazıyorsun. Her sayfada mutlaka bulunan aynı türden cümlelerine bir yenisini daha ekledin şimdi. Benim söylediğim de o. Ben de senin dışında her şeyle uyumlu olabiliyorum. Hadi canım, her zaman böylesin sen. Bir öykü ha. Hiç böyle düşünmemiştim. Ama 38 yaşında hayatın hala hiçbir anlamı yok ki. 50 yaşında daha mı anlamlı olacak yani? Anlamı yazar üretir. Yaşayan üretir. Peki bugün anlamı neydi sence? Niçin buradayız şimdi? Dün... buradan bakmak için belki de. Ya ne güzel bir özür. Senin hataların yüzünden buradayız. Ama öyle görmek işine gelmiyor değil mi? Benim hatalarımın yaratıcısı sendin. Ya öyle mi? Birbirinin tam zıddı şeyleri ardı ardına sıralayıp şaşkına çeviriyorsun insanı. Sen ortamı ne zaman bulandırsan işler hep ters gidiyor. Bugünkü macerada bunun apaçık bir örneği. Ya, suçu başkalarına atıp sığırmayı da çok iyi bilirsin. Yarattığın o boyutun ölümcül bir yanı var. Her türlü eylemi bereketsiz kılıyor. Oh, oh ne güzel yazıyorsun. Aferin sana. Dediğim gibi benim öyküm ancak senin de rolün olduğu sahnelerde çatallaşıyor. Senin olmadığın sayfalarda güzel ve anlamlı boyutlar görmek mümkün. İyi. Öyleyse döner dönmez başlayalım boşanma işlemlerine. Beraber olduğumuz bütün sayfaları koparıp atalım. Sayfaları koparıp atamayız. Yazılmış bir kere. Boşanmakla boşanmış oluruz yalnızca ve paylaştığımız sahneler hep havada kalır. Her türlü anlamdan yoksun, sonuçsuz birer gerilim öyküsü gibi öylece kadırlar. Gönül isterdi ki yazarlar hepsini bir süzgeçten geçirmeyi becerse de... ...öykü anlamsız bir gerilim öyküsü olmaktan kurtulsa. Birbirimizde anlam bulacak kadar usta yazarlar değiliz demek ki. Değiliz ne yazık. Belki de yaza yaza öğreniriz. Daha güzel öyküler yazarız gelecekte. Umarım. Neler yazdık bunca zamanı? Üzgünüm Feride ablacığım... ...genç yaşında boşanmanın ne demek olduğunu da öğrendin demek... Aman üzülme ben üzülmüyorum yaşım... ...geçti bitti... Ama biraz kolay pes etmişsin sanki... Hiç umut yoktu o çocuktan... ...biraz olsaydı pes etmezdim... ...ama bak bana göre insanın değeri... ...paraya ve mevkiye bağlı bu dünyada... ...kenarda köşede kalırsan... ...değer verilmiyor sana... O zaman da adamdan saymamaya başlıyorsun kendini. <gülüyor> İyiyse mi paralı birini bulmaya bak sen. Kaşına gözüne tatlı sözüne kanma kimsenin. Aşk meş geçiyor. <gülüyor> Kimseler var mı aday diyebileceği? Var. Adı Cem. Varlıklı sayılabilir. Geleceği parlak görünüyor. Ha, bir de Hasan var. Varlıklı değil ama çok cana yakın. Tatlı bir çocuk. Onunla olmak hoşuma gidiyor. Hasan'a hiç bakma. Tadı da neşesi de çabuk geçer onun. Ama aşk diye de bir şey var. Yok mu? Masal kızım, masal. Sanki sen Leylasın da Mecnun'u mu bekliyorsun? Hı? Beyaz atlı zengin prensini ara sen. Kendini düşünmezsen yine kendine yazık edersin. Bunları ben yazmadım. Sayfa benim de ama yazan Feride ablaydı. Sözlerine inandım ve gerçeklerim oldular. Ama rahatlık zenginlikte değilmiş demek ki. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun Hasan? Yani para kazanmak için? Mesleği mi? Karikatüristlik mi? E, ama bu ev geçindirmeye yeter mi? Hı, yeter tabii. Kendime göre bir yaşantım var benim. Sonra lüksüm yok. Tek lüksüm fotoğrafçılık. Dağlara çıkmak. Manzara fotoğrafı filan çekmek. Ötesinde de gözüm yok. Yükselmek isteğin de mi yok yani? Yükselmek? <gülüyor> Yükselmek insanın kendi içinde, kendi işinde olursa olur. Başka bir anlamını bilmiyorum bu sözcüğün. E, bilmek de istemiyorum. Toplumdaki yerini kastediyordum. Yaşamak bir nimet bana sorarsa Onu bir dertler yumağından ibaret saymıyorsan tabii. Ben çok paradan ve mevkiden çekinirim. Çevremin çıkarcılarla dolmasından, oyunlarının parçası olmaktan korkarım. Sen tam o durumdasın şimdi. Senin oradan nasıl görünüyor? Para, silah ve cinsellik. Kötü olan onlar değil taburlar. Aslında hepsi ateş bunların. Umutsuz ya da öfkeli biri evini yakabilir ama aklı başında biri onu iyi yolda söz gelimi evini ısıtıp aydınlatmakta kullanabilir. Öyleyse mutluluk ne paraya ne de parasızlığa bağlı bana sorarsan. Öyle. Ama Hasan doğru söylemiş. Yaşamak bir nimet. Bölüm başlarına böyle başlık atıyorsan ne güzel. Nasıl yazdığına bağlı lanet ediyorsan ki birbirimize durmadan yapıyoruz bunu. O laneti hayatına davet etmiş, öyküdeki gerçeklerden biri kılmış oluyor. <gülüyor> Çocukluğumdan bir ayrıntı geldi aklıma. Selim adında bir tiyatrocu arkadaşları vardı bizimkilerin, sık sık gelir giderdi. Bana küçük oyunlar yapar, her defasında bir şekilde şaşırtırdı. Bir keresinde büyük bir ciddiyetle şaşkınlıkla "Aa, ama senin saatin yok." demişti. Yüzünde öyle bir ifade vardı ki kendimi bir ucube gibi hissetmiştim. Saat takmamanın dünyada asla kabul görmeyen bir şey olduğunu düşünmüştüm herhalde. Hemen anneme koşup, anne benim saatim yok diye ağlamaya başlamıştım. Oysa saatin olsa ne olur, olmasa ne olur? Yararlı bir şey. Öyle tabii. Ama saat takmadan da yaşanabiliyor dünyada. İş adamı değil de şair olsaydı hiç gerek duymayabilirdim örneğin. Para öyle işte. Sizinki bir oyun. Öyle. Biliyorum ama gerekli. Saat gibi. Ama kimi de der ki... ...zaman yoktur. O da ne demek? Yani aslında zaman diye bir şey yoktur. O insanın uydurduğu... ...bir ölçülendirmeden ibarettir. Böyle bir yer. Olur mu? Hayat böyle. Gün dönümleri. Her dönüm 24 saat. Evet ama bu ölçüler de yine başka ölçülere bağlı. Dünyanın ölçülerine, güneş çevresindeki devinimin ölçülerine falan. Aslında hiçbir şeyin olmadığını farz etsen. Evet. Şu koca alemin var olmadığını, boşluktaki bir düşünceden ibaret olduğunu. Evet. E öpüp de başına koyman gerekmez mi? Durmadan kusur bulup kavga edeceğine. Yine taş atıyorsun galiba. Taş falan atmıyorum. Konuşuyoruz burada. Hadi bir dene. Neyi? Kapat gözlerini. ...gözlerini kapatmama gerek yok ki. Zaten karanlığın ortasındayız. Yine de kapat. Ben de kapatıyorum. Peki. Tamam. Farz et ki... ...boşluğun ortasındasın. Ne vücudun var... ...ne başka bir şey. Bugüne dek alışmış olduğun... ...sevdiğin sevmediğin ne varsa... ...hiç olmamış. Para, ev, pul koleksiyonu... ...televizyon... Hiçbir şeyim. Ezilmiş çikolata bile getiremez kimse sana. Bu mı taş değildi? Boşluktasın. Orada kal. Ne yüzebileceğim bir deniz, ne koklayabileceğim bir gül, ne kilitli kalacağım bir bodrum, ne içinde sohbet edeceğim bir kayık. Hiçbir şeyim. Eee? Farz et ki düş kuruyorsun ve farz et ki düşler gerçek oluyor. Neymiş? Dünya. Gecesiyle, gündüzüyle, çiçeğiyle, çilesiyle dünya. Öyle. Müthiş. Savaşmak isteyene savaş yeri, şarkı söylemek isteyene konser salonu. Her arzuya yetecek koca bir deneyim alanı. Ama her yapılımı da hoş görmek mümkün değil ki. Denizlerin çoğu baştan başa çöplük, mikrop yuvası. Kimilerinin akılları hep dalavere de. Ölümcül oyunlar oynuyor. Her şeye tamir etmek mi gerek yani? Bu mümkün değil tabii. Ama ateş ateşle sönmez. Suyla söner. Yani? Kavga kavgıyla bitmez. İnsanlık kendi yarattığı itiş-kakış ortamını sona erdirmezse... ...onu her zaman yaşayacak demektir. çocuklarımızda öyle görür. Kendilerini boş işlerden arındırıncaya dek bu hep böyle sürüp gider. Gerçekten gerekli mi? ...bu gerilimi böyle 2-3 sayfada bir yaşamak şart mı? Doğru söylüyorsun ama... ...ne bileyim... ...her şey öylesine boş ki. Onu diyorum ya zaten... ...sayfalar bomba... ...boşluktayız... ...bu yüzden gerek yok diyorum ben de. Yalnızca farz ettiğimizi sanıyordum. Ya gerçekten öyleyse? Öyle değil ama... ...buradayız, dünyadayız. Ama... ...ya aslında ordu isak. Gereğinden fazla derinleşti bence bu konu. Yanıtını bilemeyeceğimiz sorulara ihtiyacımız yok. Hayatını bilinmezler üzerine oturtamazsın. Bilim diye bir şey var. Bilim nereden geldiğimizi, niye burada olduğumuzu biliyor mu? Nereden bilsin? Bilim ancak ölçebildiklerini biliyor. Ölçemediği şeyleri nereden bilecek? Bilse zaten araştırmaya gerek duyar mıydı? Duymaz da tabii ama öylese bilmiyor. Henüz bilmiyor. Ama söyleyeyim sana, bilim, teoloji, felsefe hepsi buluşacaklar bir gün. Aynı durağa farklı yollardan tırmanmış olduklarını görecekler. <gülüyor> Demek öyle. Biz insanları aydınlattığınız için size teşekkür ederiz sayın düşünür. Peki bunun konumuzla ilgisi ne? İlgisi yok mu sence? Göremiyorum. Ben... Yalnızca sayfalar aslında boş demeye çalışıyordum ve... Tamam tamam boşsa boş. Ne yapalım yani? İyi. Canın ne istiyorsa olayım. Öyle yapıyorum zaten. Güzel. <gülüyor> Babam geldi aklıma. Her şey yolunda derdi her zaman. Ne olursa olsun her şey her zaman yolundaydı ona göre. Annemle kavga ederler. Annem gider ağlar. Ne oldu baba dersin? Hiç kızım. Her şey yolunda. Ya da merdivenden düşer. Kaşı yarılır. Her şey yolunda. Belki de ne olursa olsun gerçekten yolundadır her şey. Aslında babam bayağı bilge bir adamdı. Özellikle yaşlılığında. Ama bilgeler senin gibi gelişi güzel konuşmaz böyle. Her şeyin her zaman senin görüşüne göre olduğunu bilirler. Ben aksini mi söyledim? Ayrıca insan kendi görüşünü yenileyebilir, genişletebilir diyor Onlar bunu bile söylemez. Ey canım benim bilgi olacak halim mi var? Kavgadan bunalmış bir adamcağız olarak ne düşünüyorsam onu söylüyorum işte. Adam ha? <gülüyor> Seni hiçbir zaman bir adamcağız olarak düşünememiştim. Neyse, neyse kitabın bu bölümünden de hayır yok bize anlaşılan. Hadi biraz uyuyalım. Ben gayet memnunum bu geceki bölümden. Bugüne dek neler yazdım diye düşünmek koşuma gitti. Sen oyu istiyorsan. Hı. Biraz kestiriyorum. Öyle ya. Benim öyküm bu. Hayat öykümü. Bu öykünün kahramanı benim. Yeşim. Peki ya nasıl bir kahramanım ben? Cem, sen misin? Hayır, Don Juan. Nereye gidiyorsun? İşe tabii nereye olacak? Hmm, sabah oldu mu? Çoktan. Ah, Rüyamda ne gördüm biliyor musun? <gülüyor> Çok keyifli görünüyordum. Bana doğum günümde alacağın o gerdanlığı. Ha? Ne gerdanlı Bak şimdi unuttun mu yoksa? Hani vitrinde gördüğümüz şu elmas gerdanlık. Ee, doğum günü hediyeni aldım bile ben. Öyle bir gerdanlık alabilecek param yok şu anda. Ne diyorsun sen? Almayacak mısın yani? Ya, mümkün değil. Hediyeni almış olmasaydım da alamazdım onu. En az bir beş ay alamazdım. Ya söz vermiştin ama. Söz vermemiştim. Hiçbir şey söylememiştim. Sen belki doğum günümde alırsın bunu bana demiştin. Hepsi oydu. <gülüyor> Alçak adam. Başını sallamıştın ama. Şakaydı. Ya, şakadan da anlamıyorsun sen. Çok pahalı bir şey o. Şakaydı ha? Ben de bir haftadır hayalini kuruyordum aptal gibi. Baksana rüyalarıma bile giriyor Özür dilerim ya mümkün değil ben, ben şimdi çıkmalıyım Seni dönek Aman Ne kahramanmışım ben Ha yeşim Ne hale getirmişsin öykünü Kimi zaman Ne Çek git o zaman, ne işin var evinde? Hayır efendim, benim evim burası. Sen gideceksin. boşanma davasını da sen açacaksın. Hakkım olan paraları da şıkır şıkır ödeyeceksin. Ah çok olsun doğrusu, kurbağa surat. Bana bak, dur dur, dur sakın fırlatayım deme o vazoyu. Fırlatırım efendim, ben verdim parasını. Ya, canavar, bunun hesabını vereceksin. Ç çantamı ne yapıyorsun? Şömineye atacağım, Ay. onun parasını da ben verdim. Ay. O da değil içindekiler önemli Onları da yırtıp ateşe atacağım Hepsini birden <gülüyor> Aman tanrım Aman tanrım olamaz olamaz Kavgalar geçici ya Birkaç bir şey kırılır unutulur gider Ama o kağıtları yakmakla verdiğin zarar var ya işte o kalıcı o olsun sana ders olsun bunlar Belki daha usturuplu bir adam olmayı öğrenirsin böylece Cem haklıydı Ateş ateşle sönmez Suyla söner Tıpkı bugün olduğu gibi ah, Meraklanmaya başladım artık Geldik sayılır Ama yat limanına kadar geldikten sonra bunun sürprizlik yanı kalmadı tabi Yat kiraladın devriki Evet işte geldik. Sürprizim emrimize amade. Hangisi? Şu işte beyaz olan. Aa, biraz küçük değil mi? E yeter. Yetmez mi? E madem kiraladın daha büyük bir şey olsaydı bari. 40 yılda bir. E adı niye yok? Henüz yazdırmadım adını. Beraber buluruz diye düşündüm. Neden? E niye biz koyuyoruz adını? Hala anlayamadım. Satın aldım onu. Aa, yani bizim mi şimdi bu? Evet. <gülüyor> Müthiş <gülüyor> Beğendin mi? 40 yılda bir de olsa o şeyler yapıyorsun yani Cem Yat aldın ha e, Kotra desek daha doğru Gel bin Şimdi hemen açılıyor muyuz? Açılıyoruz ya <gülüyor> Peki nasıl kullanılacağını biliyor musun? Biliyorum kurşunu gördüm Ama ilk kez yalnız başına kullanacaksın herhalde e, Evet ama zor bir şey değil merak etme e, Artık biraz da Cemil'ime de katlanacaksın <gülüyor> Tamam hemen gidelim Öyleyse hadi bakalım tayfa git arkadaki halatları çöz Merdiveni içeri al ben de demir alacağım Tamam peki Arka taraf tamam mı? Tamamdır kaptan Hadi o zaman gidiyoruz <gülüyor> Müthiş Peki tekne almak nereden aklına geldi? Bir süredir kafamdaydı belki bir başlangıç olur diye düşünüyordum Başlangıç mı? Neye başlandın? Daha yerli yerinde bir birlikteli. Yani ikimize mi? İkimize. <gülüyor> ah canım ciddi misin? Belki yeni ufuklara bakan denizlere götürür bizi. Hı, olabilir. Bakarsın dünyayı yeniden ilk kez görür gibi olur. Birbirine yeni kavuşmuş çocuklar gibi sarmaş dolaş oluruz. Eski günlerdeki gibi. Sözlerin sanki bülür oldu da konuştukça ışıl ışıl yayıldı yüzüne. Seni böyle görmek ne güzel güzel karım Canım Gerçekten güzel mi buluyorsun beni Bir melek kadar güzelsin şu anda içimiz güzelse yüzümüze de vuruyor o ışık biliyorsun Canım benim Çok iyi düşünmüşsün Böyle şair gibi konuştuğunu duymamıştım daha önce Demek buydu İlham Perin Peki söyle bakalım ne koyalım adını Sen bir şeyler düşünmüşsündür mutlaka Söylesene Düşünmedim dediğim gibi beraber bulalım istedim Az önce söylediklerini somutlaştıracak bir isim olmalı Her şeye yeniden başladığımızı Kendimize ve hayata ilan etmiş oluruz böylece Evet ben de böyle düşünmüştüm Bak şimdi hani düşünmemiştin Böyle bir şey olmasını ummuştum Yoksa isim düşünmedim Peki şimdi düşün Düşünelim Evet Örneğin dönüm Ne dersin? Dönem Beğenmedin mi? Tulsumlu bir sözcük sayılmaz ama anlamlı doğru, doğru İyiye ve güzere doğru giden bir dönüm noktası olarak düşünmek lazım buna Evet niyetimizde buydu zaten Her şeye yeniden başlamak Tekrar birer dost can yoldaşı olacağımız bir yöne doğru yola çıkışımızı simkeliyor Evet dönüm güzel bir adım Hem de evlilik yıl dönümümüz bugün Unuttuğunu sanıyordum Unutmadım Hediyem de yanımda. Çantalardan birinde. Ama vermeye utandım. Utandın Neden? Senin hediyenin yanında benimki o kadar gülümüş ki. Saçmalama. Hatırlamış olman önemli benim için. Peki. İşte. Dümeni bir dakika tutar mısın? Düz tutacağım değil mi? Düz. Hiç oynatmadan. Hı -hı. Açıyorum. Açıyorum. Kravat. Sadece bir kravat Utanç verici Teşekkürler tatlım Çok güzel bir deseni var Bir numaralı kravatım olacak bu Güle güle kullan Evet tayfa sana bir görev Dümeni bırak ve buzdolabına yürü Yürüdüm Kapağını aç Açtım hey! Doğdurmuşsun bile dolabı Bir haftalık yiyeceğimiz Bir haftalık ha, harika. Nereye gidiyoruz? Güney'e, Mavi Yolculuğa. Sürpriz üstüne sürpriz yapıyorsun. Rüyada değiliz değil mi? Şimdi oradan şişeyi al ve aç bakalım. Bardaklar da sağındaki dolapta olacak. Başüstüne. Ama patlatması senden. Pekala, tut bakalım tümeni. Tamam. Hı. Evet, dönüm anı geliyor ve işte şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet Tayfa koy bakalım bardaklara. Var şusura kaptan. Hmm. Çok önemli bir şey neredeyse unutuyordum. Haritanın gösterdiği kayalığa yaklaşıyor olmalıyız şu anda. Haritaya bakılırsa kayalar hemen önümüze. E, yavaşlasana. Yavaşlayalım. Çok açılmışız, solumuzda kalmış. E, sağından geçelim. O zaman... Kara sularımız dışına çıkmış olacağız Öyleyse soldan gideceğiz demek ki E o da biraz tehlikeli Öndeki kayalıklardan çoğu seviyesinin altında olduğundan görülmüyor Öyleyse sağdan giderim Haritaya baksana Soldan gidersek çok uzatacağız yolumuzu Bir o kadar da yakıt harcayacağız demektir bu Ama kara sularımızın dışına çıkmış oluyoruz Yabancı botlar mekik dokur burada Lan aldırma bas git çok sürmez Değmez öbür yana dolaşmaya. Ben en iyisi tornistan yapıp sola döneyim de paşa paşa yolumuza gidelim. Hayır, hayır, hayır. Devam et. Sağdan gidelim. Yeşim'ciğim şu an bırakır mısın şu işi bana lütfen? Ama ne oluyor? Yine niye, niye bağırıyorsun? E, kafamı karıştırıyorsun. Yerimi hesaplamaya çalışıyorum. Kafanı karıştırmaya değil, sana yardım etmeye çalışıyorum. Bir kez olsun söz dinlesen ne olur sanki? Sağdan gidersek hem yakıttan kar edeceğiz, hem zamandan. Kısacık bir yol. İyi e de uluslararası sularda seyretmeye henüz iznimiz yok. Ama... Ya pekala pekala dediğin gibi olsun oradan gidelim. Ya yavaşlasana, bu sürata gerek var? Bas git diyen sen değil miydin? Gidiyoruz işte, çabuk gidelim ki hemen dönelim bizim sulara Bu süratle gidersen iyice dikkat çekersin Oğlum ama Deli edersin insanı, peki peki, yavaşlayalım yeter ki şu çenen kapansın Hoş geldiniz Cem Bey, sizi çok iyi hatırlıyorum, şu suratsız halinize Ben de senin çeneni, merhaba Hee, evet. bu da ne? Aman tanrım, aman tanrım şamandıra bu Tekne kayanlara mı oturdu? Evet. İyi misin? İyi mi? Dalga mı geçiyorsun? Kalk ben botu indirirken sen de Aa. yanımıza almamız gereken eşyayı topla. Aa. Kaptan tarafa tayfada kaptan olursa olacağı buydu. Bana bak. Kendi hatalarını başkalarına yüklemeye kalkma. Dönülmüş. Bu tekne bizim için yepyeni bir başlangıç olacakmış. Tüh. Botu indirdim gelmiyor musun? Ne yazık ki yine seninle gelmek zorundayım Beceriksiz adam Ne dedin anlamadım Ama yok bir şey her şey çok güzel diyordum Ne de güzel bir yıl dönümü Of, of Bundan hepsini ben nasıl taşıyayım Gel botu tut ben hallederim Ne güzel bir yıl dönümü Her şeye yeni baştan filan derken şu halimize bak Kayıya çarpmışız biz Evlendiğimiz gün çarpmışız Ne söyleniyorsun yine Hadi batıyoruz burada Hadi, Çabuk atla ah. Kalk orada küreğin üstünde oturuyorsun Aman adam gibi konuş ne bileyim ben ah. Ah. Vah vah vah Gönümün haline bak Demek öylesine umutsuzmuş ki halimiz. Susar mısın artık? Ne de güzel başlamıştı. Tatlı bir rüya gibi. Sanmıştım ki gerçekten seviyoruz birbirimizi. Ve çaba gösteriyoruz. Yeniden ulaşabilmek için sevgiye. Aslında gerçekten de çaba göstermiştik. Cem göstermişti daha doğrusu. Ben hayatımı kanıksamış akıp gidiyordu Oysa gerçekten bana ulaşmak istiyormuş meğer. Derken aynı hızla o sırasız hallerimize dönüverdik yine. Ardından o korkunç gümbürtü geldi. Anlamı yazar mı üretir gerçekten? Eğer öyleyse nasıl bir anlam bulmalı bu kazada? Sonrası... Buz gibi bir sessizlik Birkaç alevli bakış Hepsi o Koca bir duvar vardı sanki aramızda Savaş sırasında bir çukura düşüp Baş başa kalmak zorunda kalmış Düşman askerlermişiz gibi Ve gece geldi sonra sessizce Hiç böylesine yakından izlememiştim Gecenin gelişini İmdat sinyali vermiştin değil mi? Hmm. Uyuyor musun? Hayır. Karanlıkta yüzünü seçemiyorum. Bazen bir kurt adam gibi görünüyorsun. Düş diyecek yok. Sen uyumuyor muydun? Düşünüyordum. Ne düşünüyordum? Seni Cem. ikimizi Eyvah. Seni galiba anlıyorum diye düşünüyordum Allah Allah Kafanı bir yere çarpmadın mı? Olabilir Her yanım ezik buzik Ama bu akşam Yıllardır olmadığım kadar Dingin ve huzurlu hissediyorum kendimi sataşmalarınla bulanmayacak kadar da berrak Oo, Sohbete bak gece yarısı Gelin balıklar, ahtapotlar Toplanın çevremize Cem Yeşim sohbet ediyor Hem de bu korkunç günün gecesi Kaçırmayın Saçmalama Cem Ne bağırıyorsun Kimseler duymaz merak etme Balıklar insanca bilmez Bendeki kafa değil mi? Sence kafa mı? Pişman oldum ağzımı açtığıma Ne güzel <gülüyor> Sonra ilk kez böylesine baş başa o sohbet başladı. Gerçek bir dönüm noktasında yapılacak bir sohbet nasıl olursa aynen öyle. Dedik ki sayfalar bomboş. Hiçbir şey yazmıyoruz hayat kitabında. Biz dolduruyoruz sayfalarını. Öykümüzün ana hatlarını günlük hayattaki yargılarımızla, içeriğiyle niteliğini de davranışlarımızla dolduruyoruz. İstersek gerilim, dram, istersek trajikomik ya da saçma kılıyoruz ülkü. Onu daha güzel ve anlamlı kılma şansına da sahibiz aslında. Ne paraya ne de mevkiye bağlı bu anlamda. Bunu öğrendim artık. Ne var ki geçmişimiz didinmelerle, sataşmalarla dolu. Hepsinin üstüne çiçek desenli bir perde indirip... ...onlardan bir anda alınıvermek mümkün mü? Değil. Ama geçmişte edindiğimiz davranışlara... ...körü körüne bağlı kalmaktan vazgeçebiliriz en azından. İnsan gelişen, görüşünü yenileyen bir varlık çünkü. Benliğimi koruyacağım diye sıkı sıkıya bağlı kaldığım biçemler... ...beni kendime esir bırakmıyor musunuz? Tagor'un o şiiri gibi... Nasıldı? Mahpus Bu zinciri ben kendi ellerimle dövdüm Dedi İnsafsız ve sert vuruşlarla Bu zincir üzerinde Gece gündüz çalıştım Halkalar tamam Halkalar tamam Ve kırılmaz olup iş bittiğinde Kendimi ona sımsıkı bağlı buldum Adımda saklı olan o kişi Bozından da ağlıyor Bu duvarı durmadan dinlenmeden çevreme örmekteyim Ve duvar yükseldikçe Onun kara gölgesinde Gerçek varlığımı giderek Gözden kaybetmekteyim Bu ışık da ne Cem hmm. Cem uyan Bizi buldular Çok şükür Hücum bot yabancı mı Hala onların sularında mıyız? Doğuya kürek çekmiştim ama Akıntı bizi dışarı atmış olabilir Bunlar bizimkiler Hey Kaza geçirdik lütfen bize yardım edin Durdular Bu tarafa gelmiyorlar İş bize kaldı kürek çekeceğiz Elinizi çabuk tutun lütfen Yabancı sulardasınız Farkındayım elimden geleni yapıyorum Güneşin ilk ışıkları Sabah oluyor İnanılmaz Herhalde kayalıklarını orada aradılar bizi Bizde bayağı uzaklaşmışız demek Neyse ki sıcak bir geceydi Çok güzel Nedir o Güneşin doğuşu ne kadar güzel Evet Dünyayı ilk kez görüyor gibi biliyor musun yerinden çok uzaklara sürüklenmişsiniz. Öyle oldu. Tam zamanında yetiştiniz. Sağ olun. Gelin içeri girelim. Sıcak bir çay size iyi gelir şimdi. Ya, evet. Teşekkür ederiz. Yaşım, gelmiyoruz. Sen git. Güneşin yükselişini seyretmek istiyorum. Bir dakika. Biz şimdi geliyoruz. Bir dakika. Güneşin yükselişini seyretmek istiyorsun. He? Senin ağzından böyle bir şey duyacağım aklımda gelmezdi Güzel değil mi? Çok. Mucize gibi Şu varoluş Gerçek bir mucize Evet O anlamlı hediye için teşekkür ederim sana. Hangi hediye? Dönüm için Gerçekten Elbette Dönüm şimdi belki de denizin dibinde Ama koyduk o adı bir kere Bir bölüm başlığı olarak Öykümüze işledik Evet doğru Canım. Efendim Hadi sarıl bana hmm, Üşümüşsün sen Ellerim buz gibi Öyle hadi girelim Sıcak birer çay harika olur şimdi Evet Sayfayı çevirelim Mutlu son filan demeyeceğini umarım Sonlara inanmam çünkü ben Yani sataşmalara ve didişmelere devam öyle mi? Gerekiyorsa <gülüyor> Ama ben çabaya inanırım Çabaya Güzel ya sen? Ben de. Çaylarınızı getirdim gazeteler can girgin koçun yazdığı oyunumuzu dinlediniz bir başka oyunda buluşmak dileğiyle